Yönetiminin temelleri. Sınıf yönetimi 1980'li yıllara kadar öğrenci davranışlarını yönlendirmede özellikle davranış kuralları oluşturmanın ve öğrencinin bulunduğu çevreyi düzenlemenin etkili olduğu düşüncesine dayandırıldı. 1980'lerden sonra sınıf yönetimi anlayışı başarılı olmanın temel koşulunu örgütsel amaçlardan çok öğrenen kişinin istek ve gereksinimlerine duyarlı olmaya çevrilmiştir. Günümüzün sınıf yönetimi ve disiplinli anlayışına göre öğrencilerin yönetimi onların davranışlarını kontrol altına almaktan çok onları anlamak ve onlarda davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda birlikte anlayış geliştirmektir. Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Sınıf Eğitim öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir yaşama alanıdır. Yönetim, ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için, evdeki insan ve madde kaynağının etkili bir biçimde kullanılmasıdır. Disiplin Disiplinin temel amacı bireylere gelişim dönemlerine uygun davranışları öğretmek ve kendi kendini kontrol etme yeterliliği kazandırmaktır. Dış disiplin Başkalarının koyduğu disiplin anlayışı katı denetim, itaat. Öz iç disiplin İçsel denetim, kişiliği dikkate alma Toplumsal disiplin Bireylerin Düşünce ve eylemlerinin sınırlarını çizer. Bu sınırlar içindeki davranışları normal olarak etiketler ve bireylerin bunlara uymasını sağlar. Sınırların dışında ise anormal olarak etiketleyerek bu davranışları sergileyenleri çeşitli yollarla vazgeçirmeye çalışır. Sınıfta disiplin ise bir anda gerçekleştirilebilecek bir şey değil, zaman içerisinde içselleştirilebilecek ve uzun süre kalacak bir alışkanlıktır. Sınıf disiplininin en önemli parçası ise öğretmenin kendi disiplin anlayışı ve uygulamalarıdır. Sınıf yönetimi Okulun sahip olduğu, olabileceği kaynakların eğitsel amaçları için kullanımı eğitim yönetiminin niteliğine bağlıdır. Bu nitelik eğitim yönetimi hiyerarşisinin her basamağında yer almalıdır. Bu basamaklardan biri de sınıf yönetimidir. Sınıf yönetiminin boyutları Sınıfın fiziksel ortamının yönetimi, öğretimin yönetimi, zaman yönetimi, sınıfta ilişki yönetimi, öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıf yönetimi, kaynakları örgütleme, çevreyi et etkili bir biçimde düzenleme, öğrenci gelişiminizi gözleme, ortaya çıkabilecek öğrenci sorunlarını önceden tahmin edebilme gibi unsurları içeren sınıftaki yaşamın bir gibi yönetilmesidir. Etkili öğrenme çevresinin oluşturulması ve yönetimidir. Etkili sınıf yönetiminin temel ögeleri. Etkili sınıf yönetiminin birçok değişkeni vardır. Bunlardan bazıları okul, öğretmen, öğrenci, aile ve kaynaklar, araç gereçler olarak sıralanabilir. Okul. Eğitim yalnızca okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle de sınırlı değildir. Ancak okul eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir. Okullar bu özel çevrenin oluşturduk denetlenmesi amacıyla oluşturulmuşlardır. Öğretmen Etkili bir sınıf yönetiminin en kritik ögelerinden birisi öğretmendir. Çünkü o diğer öğelerin bütünleştiricisi ve bir dereceye kadar da belirleyicisidir. Öğretmenler bilgi taşıyıcı ve aktarıcı değil, bilgi kaynaklarına giden yolları gösteren birer eğitim lideri olmalıdır. Aile Eğitim ailede başlar. Kişilik yapısının temel davranışları büyük ölçüde ailede elde edilir. Bunların sonradan değiştirilmesi çok güç olur. Tembel çalışkan, doğrucu yalancı, kısırık, girişken ve benzeri ikilemlerin kazanılması ailede başlar, gelişir, çoğu zaman da pekişir. Okulun bunları değiştirebilmesi güçtür. uygun çözüm önceden aileyi etkilemektedir. Aileden kaynaklanan sorunlar. Ailenin ekonomik sorunları, ailenin düzenli bir yaşantısının olmaması, parçalanmış aile, ailede çocuk sayısının fazla olması, ailede ilgi ve sevgi eksikliği, evin ders çalışmak için uygun olmaması, okulun eve uzak olması. Öğrenci. Öğrenciler sınıf yönetiminin temelini oluştururlar. Öğrenci sınıf yaşamının nesnesi değil, öznesidir. Bu nedenle öğretmen sınıfta her öğrencinin, kendi yeti ve becerilerini sergileyebilecekleri demokratik bir ortam sağlamalıdır. Öğrencilerin kişilikleriyle ilgili karşılaşılabilecek sorunlar şunlar olabilir. Özgüven eksikliği, saygı, ilgi ve dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, ergenliğe bağlı sorunlar, iletişim yetersizliği, devamsızlık, motivasyon eksikliği, okul, öğretmen ve derse ilişkin yargılar, kaynaklar, araç ve gereçler. Sınıfta görsel ve eşitsiz kaynaklar kullanmayan öğretmenler derslerini ilgi çekici hale getiremezler. Bu da öğretmenin öğrenciler üzerinde kontrolünü zayıflatan bir etmen haline gelir. Öğrenmeyi destekleyen zengin bir sınıf ortamı. Teknoloji, grafikler, resimler, aktiviteler ve benzeri öğrenciye öğrenmeyi öğreten ve öğrenmenin sorumluluğunu ona benimseten bir eğitim stratejisi.